يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فبزا عظلما أما بعد فأصطغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور مهتفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد Değerli Kardeşlerim, bu hafta inşallah uykudan önce yapılması gereken şeyler uyandıktan sonra yani uykudan önce ve uyandıktan sonraki adab, İslam'ın adabı nedir? Müslüman'ın adabı nedir? Ve rüyadaki takınılması gereken adab nedir? Yani nasıl hareket edilmesi gerekiyor? bunlara değineceğiz inşallah birincisi müslüman bir kimse uyumak istediği zaman ne yapar bunun cevabı işte şu hadiste geliyor Cabir radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste bu hal müslüm hadisi aleyhissalatu vesselam diyor ki gece yaklaştığı zaman çocuklarınızı dışarı bırakmayın tutun Makaki şeytan o vakitte yayılır diyor. Yani akşam vakti geldiği zaman o içeriyesesten de konuşmasınlar. Ee, akşam vakti <gülüyor> şeytanlar yayılır diyor ve e, yatsıdan bir saat geçtiği zaman onları bırakın, yani serbest bırakın manasında. Kapıları kapatın, Allah'ın ismini zikredin. Lambaları söndürün, yani çıraları e, o günkü anlamda. E, lambaları söndürün, Allah'ın ismini anın. Ve su kaplarını e, ağzını bağlayın, Allah'ın ismini anın. Yemek kaplarının üzerine örtün, Allah'ın ismini anın. Velev ki bir ağaç parçası dahi olsa yemek kaplarının üzerine örtün diyelim. Bu hadisi daha önceki hafta almıştık yeme ve içme adabında. Daha önceki haftalarda. Şimdi burada <gülüyor> ee, özellikle dikkat edilmesi gereken hadiste çocukların e, akşam vakti dışarıya bırakılmaması. Neden? Aleyhissalatü Vesselam'ın sebebini zaten belirtiyor o. o anda şeytanlar yayılıyor. Niçin yayılıyorlar? Şer için. Yani insanlara vesvese vermek için, insanları <gülüyor> yoldan çıkartmak, saptırmak için veyahut da musallat olmak için subhanallah. Onun için çocukları akşam ezan okunmaya yakın, en geç ezan okunurken mutlaka eve çağırmak gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Alışmalı çocuk. Çocuk, Müslüman bir çocuk akşam Allah-u Ekber dediği zaman ezan, mezun Allah-u Ekber dediği zaman mutlaka içeriye gireceğini bilmeli. En geç bu vakitte. Ondan sonrası için artık namazını kıldıktan sonra, yemeğini yedikten sonra e, <gülüyor> serbest. Ancak serbest derken yani şunu kastediyorum. Yine gece vakti çocukların tek başına salınması doğru değil kesinlikle. Gece, <gülüyor> e, akşam vakti şerli bir vakti. Yani çıkılacaksa mutlaka anne ve babayla ya da bir büyükle çıkmalı. Zaruri durumlar hariç tabii ki zaruri bir takım şeyler hariç. Yani e, çocuk dışarıya oynamak için ve benzeri şeyler için mümkün mertebe, mertebe bırakmamak lazım. Alışmayacak yani. Akşamdan sonra evde olmaya alışacak. Annesinin, babasının göze, gözetiminde olacak. Selamun aleyküm. Halbuki <gülüyor> selam. E, şahsen bu hususta komşuların çocuklarını da ikaz etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar serbestler. Onlar serbest kalınca bizim çocuklar da ne yapıyor? Onlarla beraber oynamak istiyorlar. Yani mümkün mertebe, mertebe bunu e, komşulara da yakınlara da söylemek lazım. E, çocuk gündüz oynasın. Akşam ne işi var? Akşam yapılacak şeyler var. Namaz kılacak, dersine çalışacak, Kur'an'ı okuyacak vesaire. Şehirli bir vakit, vakitte çocukları dışarıya bırakmamak lazım. Ondan sonra da yani dışarıya bırakma hususunda müsanmaha gösterdiğimiz zaman bir daha da içeri alamıyoruz. Yapacağını yapıyor. Allah korusun. Allah Azze ve Celle evlatlarımızı korusun, muhafaza etsin. Evet. Hadisin devamında geçen hafta da zikrettiğimiz gibi uyumak istediği zaman bir insanın yiyecek kaplarını kapatacak, su kaplanın üzerine kapatacak ve hepsinde de Allah'a zikredecek. Kapıyı da kapatırken mutlaka Allah Azze ve Cennet'in ismini anacak. bunun için? Bu şeytandan ve onun vesvesesinden emin olmak için. Uykudan önce ikincisi uykuda önce uyumadan önce elde herhangi bir kir ve bulaşık varsa yemekten arta onu yıkanması gerekiyor. Bu ustayı bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Ebu Dav Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Her kim e, elinde bulaşık olduğu halde yemek bulaşığı et, yav ve benzeri şeyler olduğu halde elini yıkamadan uyursa, sonra da başına bir iş gelirse ancak kendi nefsini kınasın diyor. Evet. Çok önemli bir hadis. Yani yemek bulaşığıyla Uyumamak gerekiyor. Zaten yemekten sonra elleri yıkamak elleri yıkamak malum olan İslam'ın adabından bir adam. Ee, bununla birlikte yine çocuklara dikkat etmek lazım. Onların mutlaka yemekten sonra elini yıkaması için e, alıştırmak gerekiyor. O şekilde uyumaması gerekiyor. Yoksa başına bir iş gelir. Yani ne gibi ee, bununla kastedilen e, alimler diyorlar ki hadisin şerhinde e, o bulaşığın kokusundan dolayı haşerat ve benzeri şeyler ona ilişebilir veya hatta cinler, cinniler onlardan Allah'a sığınıyoruz. Onlar e, o kimseye kim yaptıysa tabi yani elini o şekilde bıraktıysa ona ilişebilir şeklinde açıklanmıyor. Her ikisi de ihtimaldi. Her halükarda bundan Allah'a sığınmak lazım ve bunu e, ihmal etmemek gerekiyor. Mutlaka eller yıkanmalı. Abdest üzere yani abdestli iken uyumanın faziletine gelince Muaz bin Cebel radıyallahu anh hadisinde Müslüman bir kimse abdestli iken Allah'ı zikrederek geceler, sonra da geceleyin böyle yatağında dönerken Allah'tan Dünya ve ahiret hususunda bir hayır, bir hayır isterse Allah ona onu mutlaka verir diyor. Evet. Abdestli yatmak, Allah'ı zikrederek yatmak ve ondan sonra uyandın yatağın içerisinde dönüyorsun. Dönerken dua ediyorsun subhanallah, şu kolaylığa bak. Ama bazen şeytan öyle bir musallat oluyor, öyle bir çöküyor ki yatağın içerisinde dönerken bile, uyandığın zaman bile Allah hatırlayamıyorsun. Hatırlayabilmek için abdestli yatmak ve besmeleyle yatmak, yani mutlaka Allah'ın ismini anmak, bildiğimiz uyku dualarını, yatak dualarını mutlaka yapmak gerekiyor. O yatağın içerisinde, bak hadise dikkat edin, dönerken Allah'tan bir şey istediğinde, tabi bu şartları yerine getirerek abdestli ve Allah'ın zikirle yatıldığında, bir şey istediğinde Allah Azze mutlaka onu veriyor. Bu hadisin bir başka yerden şahidi, hani bildiğiniz çok meşhur bir hadis, Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında Allah Azze ve Celle gecenin üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner ve hani bana dua eden yok mu, duasına icabet edeyim, istiğfar eden yok mu, istiğfarına karşılık vereyim yani onu bağışlayayım diyor demek ki yani gecenin herhangi bir vaktinde özellikle son üçte işte birinde insan uyandığı zaman e, dünya ve ahiret saadetine tealluk eden herhangi bir hayır isterse hayırlı bir şey isterse Allah azze ve celle ona verecektir inşallah peki uyuma esnasında uyumadan hemen önce Müslüman bir kimse ne söylemesi gerekiyor burası çok önemli Ayşe radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste ve Sellem Yatağına geldiği zaman her gece ellerini böyle birleştirir ve içerisinde üfler. Sonra da قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ Nas surelerini okur. E, başını, yüzünü ilk önce başının, yüzünü sonra da vücudunun ön tarafını ve e, ellerinin ulaştığı, ulaşabildiği her yerini böyle emmez yani sıvazlar dedi. Hmm. Ve bunu üç defa tekrar ederdi. Ya bu çok önemli bir adım. Yani bir insan rüyasında, uykusunda, rahatsız oluyorsa, korkuyorsa, bunu mutlaka ol Bu ne belli bir ilaç. Çocuklara da aynı şekilde. Yani kendisi yapamayacak konumda olan, mesela aklı yetmeyen çocuklara, okuyamayacak çocuklara da bu, bu şey aynısı yapılabilir. Çünkü, Aişe Validemiz ve Vesselam hastalandığı zaman okur ve onu böyle efsunlarmış. Bu şekilde yaparmış. Onun için, onun için çocuklara da aynı şekilde böyle bir uygulama yapılabilir. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni diyor Ramazan'da zekat e, mallar hususunda Bekçi yaptı diyor. Sonra bana bir kimse geldi ve o zekat mallarından, o yiyecek mallarından böyle avuçladı diyor. Ben onu yakaladım. Dedim ki diyor, seni Resulullah aleyhissalatü vesselam'a götüreceğim. Bunu üç defa tekrar ediyor. Burada hadis muhtasaran yani özetle gelmiş. Bunu üç defa tekrar bu olay yani üç defa tekrar ediliyor, üç gece diyor ki Ebu Hureyre, o yakaladığı adamı sen Erasullah Aleyhisselatü Vesselam'a götüreceğim diyor onun huzuruna çıkaracağım beni bırak sana bir şey öğreteceğim diyor diyor ki o adam, gelen adam yatağına vardığın zaman diyor, ayetel kürsüyü oku Allah'tan diyor senin yanında bir bekçi mutlaka almaya devam eder, Allah'tan yani seni koruyan bir bekçi, bir muhafız senin başında olmaya devam ediyor. Ve şeytan sana sabah oluncaya kadar yaklaşmaz diyor. Hadis uzun, ben kısasını anlattım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu durumu anlatınca Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki o sana bunu söyleyen kimse, bunu öğreten kimse çok yalancı olduğu halde çok yalan söylediği halde sana doğru söylemiştir. O şeytandır diyor. Şeytan orada Hadis Buhari'de ve diğer Hadis Kafanı'da var. Şeytan orada insan kılığında fakir, aciz bir insan kılığında Ebu Hureyre'nin yanına geliyor. Ve onun bekçisi olduğu mallardan avuçluyor. İhtiyacını belirtiyor. İhtiyacı olduğunu söyleyerek. İşte bunu üç gece tekrarlayınca da en son beni bırak diyor. Beni bırak götürme arasında. Sana bir şey öğreteceğim diyor. Ayetel Kürsü'yi öğretiyor. İşte şeytan Ayetel Kürsü'yi öğretiyor. Bunu yaparsan sana şeytan yaklaşmaz. Yani ben yaklaşmam diyor. Sübhanallah. Evet şeytan çok yalancı olduğu halde çok yalan söylüyor diyor. halde burada doğru söylüyor. Onun için hani dediler ya e, hak doğru bir söz şeytandan gelse dahi alın. Burada doğru söylüyor işte. Ama bu her zaman doğru söyleyeceği anlamına gelmez. Artı onlarla, yani şeytan ve onun dostlarıyla, cinnilerle irtifada geçip onlardan istifade etmeyi asla gerektirmez. Bu yasaklanmıştır zaten dine. Birkaç hafta sonra inşallah o konularda aktaracağım, o konulara değineceğim inşallah. Demek ki bizim burada dikkat etmemiz gereken Konuyla alakalı ayet el kürsü. Mutlaka yatmadan önce ayet kürsü okunacak. Bu e, o kadar önemli ki hadisin içerisinde belirtildiği üzere başına yani ayet kürsüyü okuyan kimsenin başına bir muhafız dikilir ve onu sabah kadar koruyorsun. Allah. Onu şimdi mutlaka okumak lazımdır. Başka neler yapılabilir? Yani bunların hepsini yapmaya götürebilen, yapabilen yapar. Yoksa en azından birkaç tanesini e, yapmak gerekiyor. Onlardan biri de şu. Tek bir tesbih ve tahmid. Yani Allahu ve subhanallah elhamdülillah şeklinde zikretme. Bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam kızına ve damadına tavsiye ediyor. En yakınlarına. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Fatıma radıyallahu anh'a yani Ali radıyallahu anh'ın eşi vesselam'ın kızı Aleyhissalatü Vesselam'a geliyor ve ondan bir hizmetçi istiyor. Yani işleri halletmek, ev işlerini halledebilmesi için, yardım yardımcı olması için bir e hizmetçi istiyor, talep ediyor. Aleyhissalatü Vesselam ona muvaffakat etmiyor. Yani ona e o şekilde e bir hizmetçi vermiyor. Ve diyor ki bir gün diyor e Fatıma radıyallahu anh'a, bizim diyor yatağımıza geldi ondan sonra ve yatağımızdan tuttu ve şöyle dedi diyor size istediğiniz şeyden daha hayırlı bir şey vereyim yatağınıza geldiğiniz zaman Allah'ı 34 defa tekbir edin yani Allah'a akbar Allah'a akbar diye. 33 defa ham dedin. Elhamdülillah Elhamdülillah diye 33 defa da Subhanallah deyin Bu sizin için istediğiniz şeylerden daha iyi Yani bu Hizmetçiden daha iyi Evet yani Bir kimse yatağına Vardığı zaman 34 defa allah Ekber 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah 34 defa da e, Allah-u Ekber Derse Bu hem gecenin zikri olur Hatırladığım kadarıyla başka rivayetlerde Aynı zamanda korunması için de bir sebeptir. Yani aynı zamanda bu zikirler kendisinin korunmasına da sebep oluyor. Ve hizmetçi gibi bir şeye de ihtiyaç hissederse, bu hadiste geldiği üzere bu zikirler ona kifayet eder inşallah. Ondan daha iyidir. ıslıdır. Evet ihtiyaç hariç fazla yatak edinmemek, fazla yatak yapmamak yahut da Cabir radıyallahu anh rivayetinde Cabir bin Abdullah Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Bir yatak, bir döşek erkek için, bir döşek kadın için, diğer bir döşek üçüncüsü misafir için, dördüncüsü şeytan içindir diyor. Evet. Yatsı namazından sonra uyumak ve ihtiyaç hariç konuşmamak. Esved'den gelen bir rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anhaya sordum Resulullah aleyhissalatü vesselamın gece namazı nasıldı diye Ayşe validemiz de radıyallahu anha gecenin evvelinde aleyhissalatü vesselam gecenin evvelinde uyur, sonunda kalkar sonra ee, namaz kılar sonra da yatağına döner müezzin ezan okuduğu zaman kalkar eğer bir şeye ihtiyacı olursa yani herhangi bir şekilde gusle ihtiyacı olursa gusle der yoksa abdest alır ve çıkardı diyor evet Ya namazından sonra ee, ihtiyaç halinde ihtiyacın dışında konuşmadığını haber ver. Ebu Berzer'e radıyallahi rivayetinde ise Nebi aleyhissalatü vesselam yassı namazından önce uyumayı ve yassı namazından sonra da e, konuşmayı kerih görürdü, hoşlanmazdı. Yassı namazından önce uyumanın kerahiyeti nedir? Çünkü insanın e, namazı kaçırma ihtimali söz konusudur, sabah kadar uyuma ihtimali ve benzeri şeyler. Yassı namazından sonra konuşma da yine Aynı şekilde hem gece namazına hem de sabah namazına e, engel olması hasabıyla. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam herhangi bir ihtiyaçtan dolayı cas namazından sonra konuşuyor. Buna dela, delalet eden hadis de şu. Ömer bin Khattab radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanların işlerinden herhangi bir iş, iş hususunda Ebu Bekir'le ve benimle beraber gece namazından sonra yani yasın namazından sonra konuşurdu. Evet. Ve bugün bakıyoruz her şeyimiz artık yasın namazından sonra. Her şey namazlardan sonraya kalmış durumda. Özellikle yasın namazından sonraya. E, tabii bunda şey de etkili. E, vakitler de etkili. Mesela bizim burada biliyorsunuz kış günleri 6'da yatsı okunuyor. Ondan sonrası için şey. Uzun bir zaman. Özellikle tedrisat için yani ders, sohbet ve benzeri şeyler için ki bunlar ihtiyaçtır veya hatta hayırda bir şeyler konuşmak, paylaşmak, organize etmek için bunların hepsi ihtiyaçtır. Ee, buna rağmen yastı namazından sonra boş konuşmak, e, lüzumsuz şeylerle uğraşmak e, haram değildir, mekruhtur ama e, bunu tabi e, şey yapmamak lazım, küçümsememek lazım. Boş şeylerle uğraştığı zaman gecesi de boş geçecektir. Bu yani iki kere iki dört derler ya aynen öyle, boş yerlerde uğraşıyorsa gecesi ge boş geçecektir, gece namazı gidecektir, sabah namazı gidecektir ve birçok hayırdan mahrum olacak. Evet, mutlaka bir hayır üzere olmakla. Önemli bir konuya geldik, belki bunu bazılarınız bilmiyor olabilir. Yatağa, geldi, yatağa gelindiği zaman döşeyi yatağa veya çarşıda silkeleme. Üç defa silkelemek gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam sizden birisi yatağına geldiği zaman diyor onu elbisesinin iç kısmıyla böyle <gülüyor> yatağını elbisesinin iç, iç kısmıyla e, silkelesin. Çünkü o kendisinden sonra oraya kimlerin eee halef oldum. Yani kimlerin o yatak üzerinde olduğunu bilemez diyor. Sonra da şöyle diyor. Bismike Rabbiy ve da'tu Ey Rabbim senin isminle ben yanımı bu yatağa koyuyorum. Yani ve bike erfehu ve senin isminle kaldırıyorum. İn emsek tenfsı farhamha. Eğer e, nefsimi tutarsan yani vefat ettirirsen nefsime canıma e, rahmet et ve asla taha fahfazıha bima bihi ibadet salihin eğer canımı almazsan öldürmezsen o zaman salih kimseleri salih kimseleri muhafaza ettiğin şeyle nefsimi muhafaza et şeklinde dua ederdi. Burada dikkat çekilmek istenen yatağın silkelenmez. Çünkü burada alimlerin söylediği e, kişi yatağından uzaklaştığı zaman özellikle de kırsal kesimlerde e, yatağın üzerinde her türlü haşerat kalabilir. Ondan sonra e, üzeri tozlanabilir, topraklanabilir ve benzeri şeyler olabilir. Bundan dolayıdır. elbisesinin iç kısmıyla e, kastedilen ise bazıları elbisesinin kenarıyla diye şerh Bazıları da. Ee, elbisesinin iç kısmıyla özellikle böyle silkeler çünkü yine elbisesinde herhangi bir haşerat varsa onun e, yere dökülmesi açısından vesaire bir başka rivayette bu konuyla ilgili bir rivayette e, üç defa elbisesinin kenarıyla e, şeklinde görmüştür yani nihayetinde bizim buradan almamız gereken yatağa varıldığı zaman eğer hazır yatak ise mutlaka onun üzeri bir silkelenmesi gerekiyor evet. bunun e, Hikmetlerinden biri de cinlilerin şeytanların orada kalması, orada yatması ve benzeri. Ancak buna itirazlar da var. Eğer bir insan öyle yapmasa bile yatağına yattığı zaman Allah'ın ismiyle yatar ve isteaze yaparsa, yani şeytandan Allah'a sığınır, korunma duanı yaparsa cinlerden, şeytanlardan zaten korunmuş olur diyor, deniliyor. Her halükarda e, alma, almamız gereken yatağa vardığımız zaman üzerinin silkelenmesi, çarşafın ve benzeri şeylerin silkelenmesi ve Allah'ın ismiyle o yatağa yatmak veya girin şeklinde olmalı. Özellikle bunu e, yani korkan kimselere, çocuk lardan ağlayan, gece çokça ağlayan kimselere e, ana ve babalarının yatmalarını tavsiye ediyoruz. Bu önemli. Tabi ki koruyucu, muhafaza edici zikirlerle birlikte. Ve sağ tarafa yatmak. Yani uyurken sağ tarafa yatmak. E, Bera' bin Aziz radıyallahu aleyhi ve sellem Mesulullah aleyhissalatü vesselam bana dedi ki yatağına geldiğin zaman abdest al. Yani gelmeden önce abdest al. Namaz için abdest aldığın gibi sonra sağ tarafını e, yatağın üzerine koy ve şöyle de. Allahümme eslemtu vecihi ilayke ve vaftu emri ilayke ve elcaetu zahri ilayke rahmeten ve rahmete ilayke la melca e, ve la menca e, minke illa ileyke. Âmentü bi kitabike ellezî erselte ve nebîike ellezî. Âmentü bi kitabike ellezî enzelte ve nebîike ellezî Erselte. çok önemli bir dua bunu özellikle ezberlemenizi tavsiye ediyorum diyor ki duada ey Allah'ım yüzümü sana teslim ettin işimi sana havale ettin ve sırtımı sana dayadım ümit ederek ve korkarak evet S senden başka sığınılacak bir yer. Senden başka kurtuluş yeri yoktur. İndirdiğin kitaba iman ettim, Gönderdiğin nebiye de iman et. Bunu kim söylerse yani söylediği şeylerin de sonuncusu olursa, en son bu sözleri söylerse diyor o fıtrat üzere yani İslam üzere ölmüştür. Öldüğü zaman İslam üzere ölmüştür. E, takdir edersiniz ki özellikle kış günleri insanlardan bazıları Allah'ın takdiri üzere uykusunda vefat ediyor. E, gaz sızmasından, soba zehirlemesinden vesaire gibi şeylerden dolayı. Bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri. Yani bizim canımızı nerede teslim edeceğimiz hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sadece Allah Azze ve Celle biliyor. O halde biz ona mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Uyumadan önce de uyanırken de, gündüz de Ölüm zaten şey, ölüm diyorum. Uyku zaten ölümün kardeşi. Aleyhisselatu ve selam. Uyku ölümün kardeşidir. Buna zaten Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde çok net bir şekilde e, işaret var. Yani. Allah Azze ve Celle diyor hem uykusundaki kimseyi vefat ettirir uyuyan kimseyi vefat ettirir diyor hem de ölmek üzere olan kimseyi vefat ettirir vefat kelimesi uyku manasına Arapçada normal bildiğimiz ölüm manasına ve baygınlık manalarına gelir şey, uyku da bir nevi ölümdür onun için bu şekilde bu duaları yaparak eğer uyur ve ondan sonra da canımızı teslim edersek inşallah fıtrat üzere olur daha başka uykudan önce yatmadan önce ve kalkıldığında neler söylenir onlarla ilgili e, duaları söyleyelim bunların hepsi Buhari'de Müslüm'de ve Hesnul Müslüm'de Hesnul Müslüm adlı küçük kitap da var Enes radıyallahu Allah rivayet ettiği hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam yatağına geldiği zaman Elhamdülillahi lezi edamana ve sakana ve kefana ve avana ve avana Evet, bizi e, yediren, içiren sığındıran ve bize kifayet eden, yeterli gelen Allah'a hamd olsun ki fe kemmin men la kafiye lehu ve la muviye ve nice kimseler vardır ki onların ne yeterli geleni vardır. Yani koruyanı, muhafaza edeni ne de sığındıranı vardır. Rivai şu hadiste Allahümme halaqta ve ente teraffaha. Ey Allah'ım sen nefsini yarattın. Onu vefat ettirici de sensin. Lekemematuha ve mahyaha. Nefsin ölümü de, hayatı da, yaşaması da sana aittir. <gülüyor> اِنْ اَحْيَيْتَهَا <فَحَّضْحَا> ha, Eğer sen nefsi yaşatırsan onu muhafaza et. وَاِنْ اَمَتَّهَا فَحْفِلَّهَا Eğer onu öldürürsen, nefsi öldürürsen Ey Allah'ım, Allah'ımme inni es'elike al Senden afiyet diliyorum. Bir başka hadiste, dua lafzında اللهم رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ ard Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım Ve arşil azim Ve büyük arşın Rabbi olan Allah'ım Rabbena ve Rabbe şey Bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım Fâlegu'l-habbu ve'l-neva Çekirdeği ve tohumu yaran Allah'ım Ve münezzele Tevratı ve'l-Incil'i ve'l-Kur'an Tevratı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım Euzübüke min şerru kulli şeyin ente ahad Ve her şeyin şerrinden sana sığınırım Euzübüke min şerru kulli şeyin ente ahidu binasiyetihi Yani her şeyi her şeminden, alnından yakalayan sensin Sen onu anından yakalarsın o her şey Ki bunların şerrinden sana sığınırım Allahümme entel evvelü Felise, önce ki şey ey Allahım, sen ilksin, senden önce hiçbir şey yok. Ve entel ahiru felise, بعد كى شيء un, ve sen sonsun, senden sonra da başka hiç kimse yok. Ve ente zahiru felise, فَلَكَ كَشَيْءٌ, sen zahir olan, bilinen, gözükensin senin üzerinde hiçbir şey yoktur. Ve entel batun felise, دون كى شيء un, ve sen batınsın bilinmeyen iç batın gizli manalarına iç manalarına gelir ve senin dununda yani senin aşağında senin gizliliğinin dışında başka hiçbir şey yok ikdü anneddeyne ve agnina minel fakri ikdü anneddeyne bizden borcu öde ve bizi fakirlikten zengin et bu hem gece yatarken hem de borçlu kimsenin yapacağı çok önemli bir dua. Sahihtir, Müslüm'de geçiyor. borcu olan kimseler bol bol bu duayı yapsınlar. Bir başka dua metni Allahümme alimel gaybe veşşehadeti fatıras semavatu vel ard. Ey Allah'ım bilinen ve bilinmeyen, bilinmeyen ve bilinenin bilinen ve bilinmeyeni bilen Allah'ım. Gökleri ve yeri yaratan. Rabbü kulli şey. Her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Ve melikuhu. Ve her şeyin meliki olan Allah'ım. Eşhedü en la ilaha illa ente. Auzu bika min nefsi ve min şerr <gülüyor> şeytan ve şerîkihi. Şahadet ederim ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Ve nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkihi. E, ve min şerri şeytan ve şirkihi. Şeytanın şerrinden ve şir, şirkinden e, yani onun ortak koşmasından sana hatırlıyorum. Bera bin Azib radıyallahu anh rivayet ettiği bir adeste Nebi aleyhissalatü vesselam e, uyuduğu zaman sağ tarafını böyle ee, sağ tarafının üzerine yatar, elini e, yanana koyar. Allahın ne kini azab keymeti ibadet. Ey Allahın kullarının dirilttiğin gün azabından beni koru derdi. Bu hadiste yine sahih Ahmed bin Hanbel'de. Avul azher el en mairi radıyallahu anhu rivayet ettiği hadiste, Nebi Ali vesselâm ve Geceleyin yatağına geldiği zaman Bismillah Veda'tu cenbi Allah'ın Magdilli dendi Ve eksi şeytani Ve fukke Rihani Ve ce'anni fi Neziyil e'la Derdi diyor. Ey Allah'ım Günahlarımı bağışla Şeytanı benden uzaklaştır Ve benim bağlarımı Çöz ve beni Yüce mecliste kıl. Yani yüce meclisin içerisinde kıl. Bu hadiste bu Davud da yine sahih. Huzeyfe radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste bu hadisin lafızdanlığı yani bu duaları özellikle buraya e, size dağıtacağım kağıtlara çıkardım. Bunlar hem basit hem de çoğunuzun bildiği şeyler. Nebi aleyhissalatü vesselam geceleyin yatağına geldiği zaman yanağını e, elini yanağına koyar yani üzere. Sonra şöyle derdi: Allahım ve Bismi ke Emotu ve Ahya. Ey Allahım, Senin isminle ölür ve Senin isminle yaşarım. Sonra uyandığı zaman da Alhamdulillah ile di Ahyana, Badama, Ematana ve İlahin Nushur. Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun ve dönüş onadır. Yani en azından. Bu kısacık dualar mutlaka yapılmalı. Allahümme bismike emutu ve ahya. Uyandıktan sonra da elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma'a mâ ve ilahin müşür Evet. Bir de geceleyin e, yatakta böyle dönüldüğü zaman ne yapılır? Bir başka hadiste daha önce de zikretmiştik. Übadüb-i Samit radıyallahu anh'ın hadisinde her kim geceleyin yatağında döner sonra da la ilaha illallah huvahdehu la şerike lah lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin gadir elhamdülillah subhanallah allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse sonra da ey Allah'ım beni bağışla der yahut dua ederse kendisine icap edilir eğer abdest alır ve namaz kılarsa da namazı kabul edilir subhanallah bu çok önemli. Yani yatakta e, dönerken bile uyanıldığı zaman dönerken bile yapılacak zikirler. Bu herkese malum olan bir zikir. Bunu yaptığı zaman bir insan birçok hayri elde edecektir. Bağışlanma dilediği zaman başlanacak. Dua ettiği zaman duası kabul edilecek. Namaz kılarsa kalkan abdest alır. namaz kılarsa namazı kabul edilecek. İnşallah. Adab-ül rüya. Rüya ile ilgili de yine bu hukuya taalluk ettiği için, hukule alakalı olduğu için onu da söyleyelim ve bitirelim inşallah. Rüyanın kısımları. Rüya kardeşlerim üç kısımdır. Bakın şu hadiste çok net bir şekilde ifade ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti hadiste aleyhissalatü vesselam zaman yaklaştığında Müslümanın, yani zamanın yaklaşmasıyla kastedilen kıyamettir. Müslümanın rüyası neredeyse yalan çıkmaz. Müslümanlardan, yani sizden diyor daha doğrusu, sizden e, rüyası en doğru olan, sözü en doğru olandır. Subhanallah. Demek ki e, hayatında, günlük yaşantısında doğru sözlü olan, sadık, yahu Sıddık onun da üzerinde çok doğru sözlü olan kimsenin rüyası en doğru çıkandı. Buna dikkat etmek lazım. Allah Azze ve Celle o yüzden Ya yühellezina amin tegullaha ve kunun ma'as sadıqin Ey iman edenler Allah'tan sakının takvalı olun ve sadıklarla yani doğrularla beraber olun. Diyor. Doğru sözlülerle. Evet sizin en e, böyle rüyası e, doğru olan e, en doğru sözünüzdür dedi. Müslümanın rüyası diyor nübüvvetin e, 45 cüzünden bir cüzdür. Bir başka hadiste 46 cüzündendir. Cüzdür. Rüya 3'tür. Birincisi salih rüyadır. Allah'tan bir müjdedir. Salih rüya nedir? Allah'tan bir müjde. İkincisi eee hüzünlendirici üzücü rüyadır. O da şeytandandır. Şey ikincisi, e, hüzünlendirici rüyadır şeytandandır. Üçüncüsü de kişinin kendi nefsinde konuştuğu, kendi kendinde konuştuğu şeylerdir. Eğer sizden birisi hoşlanmadığı bir şey görürse, kalksın ve namaz kılsın. Ve onu insanlara anlatır. Demek ki Özellikle bu çok korkulan şeylerde, kötü rüyalarda, kabus dediğimiz rüyalarda böyle bir şey hasıl olursa, böyle bir şeyle müptela olursa Müslüman kalkar, namaz kılar ve insanlara kesinlikle onu anlatmaz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri. Uykusunda hoşlandığı yahut da hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Müslüman ne yapar? E buna Açıklık getiren hadis şu Ebu hadiste, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim diyor Rüya Selamun güzel rüya Allah'tandır sizden birisi böyle hoşlandığı bir şey gördüğü zaman onu hoşlandığı sevdiği kimseler anlat ve hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman o rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve üç defa tükürsün ve hiç kimseye onu anlatmaz. Muhakkak ki o ona zarar vermez. O gördüğü rüya ona zarar vermez. Yani böyle yaparsa kötü gördüğü bir rüyada şeytandan Allah'a sığınır, üç defa soluna tükürür, istaza yaparsa ve insanlara da anlatmazsa o ona zarar vermez. Evet. Hoşlanılan rüyalar ise sevilen kimselere, yani e, hayrımızı isteyecek, hayrımızı dileyecek, dua edecek ve rüyayı en önemlisi de rüyayı hayra yoracak kimselere anlatılması gerekiyor. Eğer rüya şerze yorulursa, o zaman çıkma, yani o şekilde çıkma ihtimali var. Neden? Ali Serhat rüya ...yorulduğu şeydir. Yani hayra yorarsan... ...hayır, şerre yorarsan... ...şer çıkma ihtimali var. Mesela buna delalet eden... E, ...Aişe Validemiz... ...bize bir tane... E, ...kadın geliyor. O kadın aynı zamanda... ...Aleyhisselatü Vesselam'a daha önce gelir... ...rüyalarını anlatırmış. Aleyhisselatü de ...böyle hayra yorar. Bir gün geliyor yine kadın... ona rüyasını anlatıyor. Kocası... E, ...sefere çıkmış... E, seferdeyken bir şekilde rüyasında kocasının öldüğünü görüyor. Yani kötü bir rüya görüyor. Veyahut da hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Kötü bir rüya görüyor. Ee, Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak için geldiğinde onu bulamıyor. Ayşe validemizle karşılaşıyor. Ayşe Validemiz anlat bana diyor. Anlatıyor kadın. O rüyada netice itibariyle kocasının öldüğünü yorumluyor Ayşe validemiz. Kocasının öleceğini yorumluyor. Ondan sonra kadın ağlayarak, hüzünlenerek gidiyor. Ve gerçekten de belli bir müddet sonra kocasının vefat haberi geliyor. Bunlar ve sıra haber alınca diyor ki Ayşe validemize hayra yorsaydın ya rüya yorumlandığı şeydir diyor. Onun için Müslüman kardeş için kardeşimiz için rüya hayra yorumlan. Rüya yorumlamak bir ilimdir kardeşlerim. Bunu bilmeyen kimse yapamaz, yapmamalıdır. Rüyanın yorumlanabilmesi için kişi Kur'an'ı bilecek. Çünkü rüya yorumunda işaretler esas alınır. Ayetlerin ve hadislerin içerdiği işaretler esas alınır. Kur'an-ı Kerim'in ilmini bilecek, hadisleri bilecek, bunların ne ifade ettiğini bilecek. Rüya ilmini bilen bir kimse rüya bilir. Bilmeyen bir kimse yorumlamamam. Yani bu bir ilimdir. Ve bununla oynanmaz. Bir kimse bilmiyorsa bilme, bilmiyorum diyecek. Evet. Ebu Said radıyallahu anh, rivayet ettiği bir adeste Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor şöyle derken işittim. Sizden birisi bir rüya gördüğü zaman sevdiği bir şeyi yani hoşlandığı bir rüya gördüğü zaman o Allah'tandır. Allah'a hamd Yani bir kimse sevdiği, hoşlandığı bir rüya gördüğü zaman bu Allah'tandır. Allah'a hamd etsin. Evet. Yani mesela insan rüyasında Kur'an okuduğunu, namaz kıldığını ondan sonra hayır üzere yardımlaştığını vesaire silah rahim yaptığını, birine iyilik yaptığını gördüğü zaman bunda hamd edecek. İnşallah bu Allah'tan Cabir radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi e, kerih gördü, hoşlanmadığı bir riyal gördüğü zaman sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytandan da Allah'a sığınsın. Yani euzubillahimineşşeytanirracim desin ve bulunduğu yani <gülüyor> ne tarafına yatıyorsa onu öbür tarafa e, çevirsin sağ tarafına yatıyorsa sol tarafın sol tarafına yatıyorsa sağ tarafına dönsün çevirilsin diyor. Bir başka hadiste de sizden birisi hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman kalksın ve namaz kılsın az önce ifade ettiğimiz gibi bu rüyanın şiddetine göre değişebilir. En güzeli kalkıp namaz kılmaktır. Ve sol tarafa tükürmek rüyanın şerrinden Allah'a sığınmak o rüyanın gerçekleşmemesini bi Teala Allah'ın izniyle gerçekleşmemesine sebep olacak. Ben hayatımda müşahede ettim, kötü bir rüya daha önceden gördüğünde şeytandan Allah'a sığmadığım zaman o rüya ile aşağı yukarı onun kötülüğüyle karşılaşıyor. Ama böyle bir şey iyice idrak ettikten sonra hemen Allah'a sığınıyorum. böyle ki bir insan, böyle ki bir insan hatırlamışken söyleyeyim, yani rüya Gecenin ortasında olabilir. Genelde rüyalar sabah karşı görülür. E, uyanamadı. O şekilde e, rüyayı gördü. Ta ki sabah oldu. Sabah namazı oldu. E, aradan bir müddet geçti. veya hatta uyandı. İstaze yapmadı. Aklına gelmedi. Sabah kalkıp da bili, kendisi bilinçliyken idrak ederken o rüyayı da hatırlarsa hemen ondan Allah'a sığınıp istaze yapmadı. Evet. Böyle de yaparsan inşallah korunur. Salih rüya ile sevinme. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Nübüvvetten ancak müjdeleyici şeyler kalmıştır buyurdu. Dedi ki sahabiler nedir o müjdeleyici şeyler? Diyor ki aleyhissalatü vesselam salih rüya. Evet burada nübüvvetten kalan <gülüyor> şu hadiste vereyim de ondan sonra söyleyeyim. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste de aleyhissalatü vesselam Güzel rüya, salih bir adamdan güzel rüya, e, nubuvetin yani peygamberliğin 46 yüzünden biridir. Yani bununla kastedilen e, peygamberlik devam ediyor. Yahut da e, rüyalarda bazı böyle <gülüyor> dini anlamda emir ve nehiler, ondan sonra e, gayba dair bir takım, ondan sonra işaretler verileceğine, onların bildirildiğine işaret etmez kesinlikle. nubuvet bitmiştir. Yani peygamberlik bitmiştir. Ancak burada kastedilen Nubuhat'ten 46 cüzden biri Salih rüyanın doğru çıkmasıdır. Salih rüya nasıl doğru çıkar? Neden doğru çıkar? Çünkü Allah Azze ve Celle'den olduğu için. Salih rüya, hani dediği hadiste Salih rüya Allah Azze ve Celle'de. Yani bu şekilde e, Salih rüya olursa, bu e, nubuhat'ten bir parça. Neden? Çünkü Ali Vesselam ve müminin Salih rüyası müjdeleyici Salih rüyası e, doğrudur. E, ondan sonra onun e, çıkabileceğini, onun geçerliliğini söyleyeyim. Yoksa yeni bir dini anlamda hüküm asla ifade etmez. Yani rüyalarla kişi bir şeyin haram veyahutta helal olduğunu asla karar veremez. Ki bu rüyaların e, salih olduğunun anlaşılması e, yani nübüvvetten bir parça olduğunun anlaşılması o rüyanın sadıklığıyla, doğruluğuyla, şeriate, Kur'an'a ve sünnete muhalif olmamasıyla direkt alakalıdır. Eğer rüyanın içerisinde dine muhalif bir şey varsa, ayet ve hadislere, herhangi bir emre muhalif bir şey varsa o rüya asla salih bir rüya değildir. Müjdeleyici bir rüya değildir. Böyle bir rüya gören bir kimse, şeytandan Allah'a sığınmalıdır. Evet. Bir de bu e, nübüvvetle alakalı olarak e, öyle bir rüyayı gören kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın siretinden giden, yani onun e, hayatını takip eden, onun sünnetlerini yaşayan, onun ahlakıyla ahlaklanan kimse demek. Yani bu müjdenin verilmesi bu. E, müjdeleyici. E, ifadelerle kastedilen o kimsenin Hz. Ali'nin ve selamın sünnetinden gittiğine delalet ediyor. Evet. Ama tabii ki bununla hüküm verilmez. Ne gibi? E, mesela örnek veriyorum, Rasulullah e, Resulullah Aleyhissalatu vesselam döneminde cennetle müjdelenen sahabeler vardı. Hani meşhur Ashare-i Mübeşşere diyoruz ya, Mübeşşere. Yani cennetle müjdelenen onun sahabi ve başkaları. Daha e, biraz daha var böyle o on kişinin haricinde hadislerde tek tek gelen. Orada o sahabeler cennetle müjdeleniyor. Şimdi bir kimse e, bu şekilde devamlı salih rüyalar görse biz onun cennetlik olduğuna asla şahitlik edemeyiz. Bu bir hükümdür. Bu hükmü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka yani zamanındaki kimseler için vermiştir. Ondan sonraki kimseler için artık bu cennetliktir denmez. Ama ne yapılır? Ümit edilir. İnşallah cennetliklerdir diye. Şahitlik edilir. Bu iyi bir insan, salih bir insan diye şahitlik edilir. Bu ayrı bir mesele. Peki Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani Peygamberi rüyasında gören kimse evet bu kimsenin konumu. Ebu Huraira'nın rivayet ettiği bir hadisten bir Ali Vesselam diyor ki benim ismimle isimlenin. Yani Muhammed ismiyle isimlenin. Çocuklar böyle isim verebilirsiniz demek istiyor. Bazen dediği gibi kaldıramaz, ağır gelir vesaire böyle bir şey söz konusu değil. O halkın arasındaki e, gereksiz e, şeylerden, düşüncelerden. Benim ismimle isimlenin ancak künyemle küye, künyelenmeyin künyesi neydi aleyhissalatü vesselamın Ebu'l Kasım. Ebu Kasım çünkü Kasım isminde bir oğlu vardı vefat etti o künyeyle künyelenme yani sizden birisinin Kasım isminde oğlu vay, varsa çocuğu varsa Ebu'l Kasım diye kendisine künye vermesin demek istiyor hadisin devamında kim e, rüyasında uykusunda beni görürse muhakkak ki beni görmüştür çünkü şeytan benim suretime giremez diyor ve kim benim aleyhime yalan uydurursa, o ateşten yerine hazırlansın. Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada görmek, ancak burada e, ehl Sünnet ve Cemaat-i Alimlerinin açıkladığı gibi, mutlaka e, hadis kitaplarında anlatıldığı suret üzere görmek gerekiyor. Yani onun efsafı dediğimiz vasıfları, tarif edilen vasıflar üzere görmek gerekiyor. Yoksa o kişi Ali Vesselam'ı görmüş olmaz. Yani Ali Vesselam mesela e, sakalındaki beyazlık en fazla 8-10 tane. Bembeyaz sakallı birisini gö e, gören bir kimse, peygamber olduğunu zanneden bir kimse, yani öyle e, gördüm diyen kimsenin rüyası doğru değil. Omzu genişti mesela Ali Vesselam'ın. Arabın beyazıydı. Kırmızı yahut siyah renkli bir kimseyi gören kimse aynı şekilde onu görmemiştir. Alimler ancak şeytanı görmüştür diyorlar. Çok uzun boylu veyahut da çok kısa boylu bir kimseyi gören kimse yine aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam ne, orta, şey, ne uzun boylu ne de kısa boylu orta boylu bir, bir yapıya sahip. Ve yüzü güzeldi. Evet, bunun gibi vasıfları var bunlar anlatılıyor bu vasıflara uygun olacak eğer bilmiyor tabi kimse gider onu bilen birisine sorar ben şöyle şöyle şöyle bir rüya gördüm bu rüyamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberi gördüğümü zannediyorum acaba bu gerçekten peygamber mi değil mi diye sorar o da bildiği kadarıyla onu anlatır yahut kitaplara müracaat ederler orada aleyhissalatü vesselamın vasıfları nasılsa onu öğrenirler ona göre karar verilir. yoksa her peygamber denilen kimse peygamber olarak görülmüş değildir vasıflarına uygun olacak son olarak şeytanın e, uykuda oynadığı şeyler şeytanın oynamaları insanlara anlatılmaz haber verilmez Cabir radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste bir adam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve e, rüyamda diyor, uykumda başımın kesildiğini gördüm diyor. Aleyhisselatü Vesselam buna gülüyor ve diyor ki şeytan sizden birisi ile rüyasında oynadığı zaman onu insanlara anlatmaz. Böyle kötü rüya gördüğü zaman şeytanın oynadığını ve başka şeyler e, gördüğü zaman ondan ne yapacak? ve Allah'a sığınacak ve insanlara anlatmayacak. Evet. Allah Azze ve Celle her halükarda kendisini zikreden, e, gafil olmayan, uyurken de, uyanıkken de, e, kendisiyle beraber olan, hakkıyla aleyhissalatü vesselamın sünnetine tabi olan ve salih rüyalarla müjdelenen kimselerden eylesin. Amin. سبحانك اللهم وبهن أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك واتوب إليه